هل تفكر يا انسان لو اطلقته متاملا في قدره Başlamadan önce kendin babası, ailesi ne der, yadırkar mı bilmiyorum ama bir sır vereceğim. İlker'in damadımızın ilk evliliği değil bu. Ve boşanmış da değil. O yüzden bunu girmiş olsunlar. Yaklaşık üç sene kadar önce İlker'in bir evliliğine ben şahidim, yakını olarak. Bu ikinci evliliği. Onun ilk evlendiği eşi, şimdiki eşinden memnun. Onunla iyi geçinmesini istiyor. Kıskanmıyor. Adaletli davranacağını biliyor. İlker davasıyla evli. Onun eşi gibi seldiği ve bağlı kalacağına söz verdiği bir davası var. Ve ikisini adaletle yürütecek. Ne evde kaybolup gidecek, ne sadece dava diyecek, evin yolunu unutacak. Çünkü o dava elimizle de iyi geçirmemizi istiyor. Bir, hepimizin bu şekilde iki olması lazım. İki eşli olması lazım. Ve aralarında adaletli bir davranış sergilememizi icap ediyor. bir evimizi ihmal edeceğiz, ne davamızı ihmal edeceğiz. <gülüyor> Eşlerimizle alışacak kocalarını davasıyla paylaşmaya. Zaman zaman geç gelecekler, zaman zaman koşturacaklar, yorgun olacaklar. Bir, bu yönüyle davamızla evlilik gibi olacağız. İki, evliliklerimiz dava evliliği olacak. Kur'an pisler pisler içindir, temizler temizler içindir der. اَتْتَيِّبَاتِ الْتَيِّبِينَ وَالْقَب۪يسَةُ لِلْقَب۪يسِ Yani Müslümanlar, Müslüman eşler arayacak kız babaları, kendilerine Müslüman damatlar aramak için gerekirse dünürcü olacaklar, yeter ki dengi dengine olsun diyecekler. Evvela kaç para maaş alıyor, ne işi var diyecekler. İslam'la arası nasıl? Tevhidi şuuru nasıl? Kur'an'la ilişkileri nasıl? diye soracaklar. Damat adaylarından veya diğeri gelin adaylarından. Yani biz evvela asaleti, güzelliği, parayı, malı öne çıkarttık. Eş adayından diltar olmayı, takvar sahibi olmayı terhidi bilince sahip olmayı geri planlara attık. O yüzden de yer yer dengesiz evliliklerimiz oluyor. Okuyan kızlarımız kendisine denk olmayan mümkün asaletinden veya başka özelliklerinden dolayı kendine denk olmayan insanlarla evleniyor. Veya yetişmiş, okumuş insanlarımız kendine uygun eşler bulamaya gidiyorlar. Bir ülkeye gitmiştim bir zamanlar, bir resmi dairenin önünde kuyruk vardı. Genç kızlar, çoğunlukla çarşaflı olan kızlar, ellerinde birer kağıt bekliyorlardı. Sordum bizi gezdiren arkadaşa, bunlar bu kadar kalabalık, aynı yaşlarda kızlar niye bekliyorlar? Ellerinden bir kağıt aldı birinden ve okudu. Dedi ki aşağı yukarı aynı yazı yazıyor. Cihad eden erkeklerin, Allah yolunda savaş yapan erkeklerin kimileri savaşta yaralanmış, gazi olmuşlar. Onlar cihat yaptılar. Bizim de kadın olarak, kız olarak cihadımız o mücahit yaralı gazilere bakmaktır. Bir gaziye de en iyi eşi bakar. Bana bir gaziyle evlenme şerefini verir. Ağzı yüzü tümüyle dağılmış olabilir, yaralanmış olabilir. Benim arzuma bırakmayın. Siz istediğiniz uygun birisiyle, bir gaziyle beni nikahlayın. Benzer şekilde bir dilekçeleri var. Evet. Onların da hayallerinde beyaz atlı prensler vardır yakışıklı delikanlılar vardır. <gülüyor> Efendim rahat edeceğiz, zengin insanlar vardır. Ama nasıl birileri Allah yolunda gaza ediyorsa birileri de çıkmalı biz bu gazilerle evleneceğiz diye bilmeliler. <gülüyor> Tersi de bunun mümkün. Dava adamı <gülüyor> ilim ehli bir kızımız söz gelimi ayağa topalsa onu güzellikle çok daha onun geçen bir kıza tercih edebilmeli dava insanı delikanlımız. Yani biz birinci derecede hevesimizi, keyfimizi öne çıkartan insanlar olduk. Dava insanlığını evlilik konusunda da öne alacak bir fedakarlığa, bir gayrete henüz ulaşacak seviyeye gelmiyor. Hepimizin ideali o olmalı. Güzellik, ahlak güzelliğidir. Güzellik, iman güzelliğidir. Güzellik, insanlara faydalı olacak, Allah için hizmet yapabilme güzelliğindedir. Diğerleri zaten Allah sevdirir ve karşı cinsin güzelliği genellikle bize yeter. Evlatlarımıza dava şuuru verir evlenme konusunda da bu özelliği verir. Bakın İslam davasıyla uzaktan yakından alakası olmayan doğuda bazı insanlar davası için kız erkek demeden dağlara çıkıyorlar. Kendilerini feda edebiliyorlar. Yaz, kış soğukta, sıcakta ne yiyorlar, ne içiyorlar ve evlenme hayalleri bile ne kadar kurabiliyorlar. Batıl bir dava için kendilerini davalarına adamış binlerce insan var. Dağlarda. Bizden böyle bir fedakarlık da istenmiyor. Daha az fedakarlıklara bile nedense dava insanı kabul edilecek muvahhid gençlerimiz hazır değil. Yani evlilik konusunda da biraz fazla büyüye Kız babaları Kocaman bir liste veriyorlar damatlara. Şunlar şunlar şunlar lazım diye. Erkekler aynı bir problem içerisinde kolay beğenemiyorlar ve benzeri. Kendimize gelelim biraz. Yani bir komünist kadar dava evliliği yapmaya hazır değilsek Allah bize nimetlerini vermez. Onun için... Evlenenler önce dava ile evlensinler. İki dava evliliği yapsınlar. <gülüyor> dava evliliği eş seçerken olduğu gibi evlendikten sonra da dava ahlakının devam etmesi lazım. Evlenen kardeşlerime bir abi olarak nasihat ediyorum ki birinci gün, birinci gece muaflar. Ama yarımdan itibaren evlerinde ders yapacaklar. Yani Kur'an'ı beraber öğrenecekler. İslam inanç esaslarını beraber talim edecekler. Aynı zihniyeti beraberce paylaşacaklar. Ve ileride doğacak çocuklar ellerinde kitap olan Allah'ın dinini beraber talim etmiş bir evde ...ilk nefeslerini alacak inşallah. Cemaatle namaz kılacaklar devamlı. Evlerinde ayrı ayrı namaz kılmak yok. İki kişilik bir cemaat olacaklar. İki kişilik bir devlet oluşturacaklar. Birisi devlet başkanı, biri devlet başkanı yardımcısı. Ve Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmedecekler. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler sadece Ankara'da yaşamıyor. Evinde bir aile reisi Allah'ın indirdiğiyle değil kendi kafasından hükümlerle eşini ve çocuklarını yönetmeye kalkarsa o da kavut olur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek. Yani Allah ne istiyorsa evimizde onu uygulamak. Evet. Eşlerimizi Allah'ın emaneti olarak bilmek, evimizi de imtihan salonumuz olarak değerlendirmek. Evet, erkek aile reisi olarak evlendiği andan itibaren bir devlet kurmuştur. Ee, orada o devlette şeriat kanunları tabii ki taklit edilmelidir. İki kişilik bir devlet. Sonra tebaası genişleyecek. Üç kişi, beş kişi. Evet, evlerimizde böyle devletler oluştursak sonra o devletler arası e, irtibatı sağlayarak rahatlıkla bir ümmeti, rahatlıkla büyük bir İslam devletini oluşturabiliyoruz. İnşallah kardeşlerimiz evlerini mescit edinecekler, evlerini okul, mektep haline getirecekler, evlerini huzur ve mutluluk yuvası olarak birbirlerine sevgi ve saygıyla muamele ederek örnek bir aile oluşturacaklar. Biz de örnek almasınlar, babalarını, annelerini örnek almasınlar örnek olsunlar. Çünkü hepimizin bir sürü zaafları var. Örnek olmaya çalışsınlar. Resulullah'ı örnek alsınlar. Ee, Ayşe annemizi örnek alsınlar. Bizleri değil. Ee, i̇nşallah bu ümitlerimiz, beklentimiz ve duamız için buradayız. Kardeşlerimizin Müslümanca bir yuva kurmalarını e, sadece beklemiyoruz, güveniyoruz öyle yapacaklarından inşallah şüphemiz. Biz de dua ediyoruz. Allah Müslümanca yetiştirecekleri hayırlı evlatlar versin, eylesin. Evlerini bir İslam devleti gibi e, huzur yuvası haline getirsin. Tabi İslam devleti aynı zamanda cihat da yapar. E, e, onlar da önce nefisleriyle e, önce e, şeytanla ve kötü arzularıyla inşallah başladıkları cihadı Kur'anla en büyük cihat yapmaya yönelik sosyal ve siyasal alana da inşallah taşısınlar. Ee, evlilikler mübarek olsun, hayırlar getirsin. Ee, i̇nşallah dava evliliği olur ve dava insanları bu böyle ailelerde yetişir. Ee, Yok ve kendilerinden inşallah İlker'den söz alıyorum. Evini inşallah İslam okuluna çevirecek. Zaten bir İslam okulunda hocalık yapan bir arkadaşa başka da bir şey yakışmaz. Evinde de hocalığını devam ettirecek. Hoca aynı zamanda hoca bir olmalı. Velhamdülillah.